Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo Atatürk Bahçesi canlı yayındayız ee, ve Hakan'la beraberiz. Cemiz Hakan Dedeoğlu. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağol. Ee, bir nevi aslında senin e, mahalim burası. Vallahi öyle değil yani mi? Yani evet evet. Gerçi öyle hissediyorum bir an. Gerçi burada olmak çok keyifli. Ne kadar şey oldu, oldu mesela? E, şey yapmayalı hani program. ...sürekli program yapmayalım... ...bayağı uzun zaman oldu aslında... ...yani bir Video hesap e yapmam yok daha fazla daha oldu... Mı fazla ...çok oldu? daha Aa, fazla oldu... ...o zaman denilen ne alçak bir şey... Evet, e, öyle, ...öyle ama en son e, aslında yine senle beraber... Evet, ...burdaydın... E, ...onun üzerinden yaklaşık iki sene geçti... ...bizim program yapıldı da galiba... ...beş altı sene olmuştur... Yapmaya, evet. ...olmuştur vay... <gülüyor> e, ...evet... E, ...Hakan'la... E, ...Hakan ve Aylin ve Sadi... ...değil mi... Evet. Trio genelde yani üçünüzüden tırtıllar tırtıllar program evet. Deniz Julian da vardı tabi aslında Deniz'le de evet. başlamıştı Deniz evet ee, aslında her şey Deniz'in başının altından çıkmıştı <gülüyor> ee, bir süre o üçlü devam ettik sonra Sadi de dahil oldu dörtlü devam ettik sonra Deniz yurt dışına taşındı Hı -hı. Ee, sonra ben Aylin Sadi tırtıllar olarak bir süre hayatımıza devam, devam ettik ettiniz. sonra da yok olduk <gülüyor> evet. sonra evet ya bekliyoruz. Tekrar Olur, evet. radyoya. Ya, evet. Şahane programa. Evet Tırtıllar diye açık radyo tarihi içerisinde hakikaten kaşelenen e, çok iyi program var. E, ve bu da işte Deniz Cüylan, e, Sadi Gürhan, evet. Hakan Dedeoğlu ve Aylin e, Güngör. Güngör'le evet. beraber dörtlü olarak. Bir, bir beşinci kişi var mı diye düşünmem ama olmadı. Ve bazen olabilir. Cemal Mutlu. Ha olarak. Cemal Mutlu. <gülüyor> Bizim şeyimiz evet. de hatta e, yani her zaman şeyde... E, Programın anonsunda Cemal Mutlu'nun adı geçerdi ama programa sadece bir kere dahil oldu. Ama zaten Doğru, hani o Cemal program evet, e, evet o programın olmasına vesile olan kişi zaten kendisiydi. Cemal'di. Evet. Evet. evet bekliyoruz Hakan tekrar evet, yıllar sonra Bakalım, olsa da ne güzel olur güzel olur bence evet. çok güzel olur yani. Evet şimdi e, bu süre zarfında aslında e, şimdi Hakan'ın e, ve ailinde aslında programı gelecekti ama onun gayabında da konuşabiliriz. Bir sürü şey söylenebilir yani hani hem gruplar hem böyle sololar hem birlikteliklerin içerisindeki basın yayın mekanlar konserler şunlar bunlar bilahare bunları konuşuruz aslında zaman içerisinde ama bu müzik üzerinden gidecek olursak sen bir şeyden bahsettin demin. Japon Evet e, aslında az önce söylediğin şeyleri istinaden Bence programın geneline yayabileceğimiz bir konu bu Hani hep beraber bir şey yapmak hı hı. E, üzerine e, Bugün yanında getirdiğim parçalar da aslında hep benim başkalarıyla beraber yaptığım parçalarla ilgili e, İlk dinleyeceğimiz parça benim dahil olmadığım ama sonrası dinleyeceğimiz parçaya aslında yol, şey, yol veren bir parça diyelim. Ee, Japon bir gruptan bir parça getirdim. Ee, grubun ismi Kufuki. Ee, onlarla iki sene önce Tokyo'da tanıştım. Ee, her yıl ocağın ortasında bir yılbaşı partisi yapıyorlar. Ee, Bonobo isimli mekanda Tokyo'da. Hı -hı. Ee, işte hani DJ'ler DJ oluyor, canlı müzik oluyor. Hatta yemek de oluyor o geceye özel vesaire. Çok da güzel bir mekan bu arada. Tokyo'ya gidecek olanlar varsa bir kenara not alsınlar. Mekanın ismi Bonobo. Bonobo. Ya, Bonobo. İnanılmaz Hı -hı. bir kulüp. Ee, neyse bir şekilde ortak arkadaşlar vesilesiyle tanıştık onlarla. Onlar da ya bizim işte bu yeni yıl partimize gelip DJ'lik yapmak ister misiniz dediler. Biz de ailenin Hı -hı. önceki senelerde Tokyo'da hep böyle DJ'lik yapmıştık. O vesileyle tanıştık e, kim olduklarını bilmiyorduk ama tanıştıktan sonra müziklerini keşfettik. İnanılmaz bir müzikleri var bence e, hani dünyadaki her müzik severim bence büyük keyif alacağı bir müzik. Çünkü e, geleneksel Japon tınılarını hani yeni e, elektronik tınılarla harmanlayan e, oldukça heyecan verici bir e, soundları var. Ee, onlarla tanıştıktan sonra baya o akşam çok eğlendik hemen arkadaş olduk muhabbetimiz devam etti sonraki sene tekrar gittiğimizde yine partilerinde çaldık ee, ama işi orada bırakmadık ee, ben hani kendi müziğimle de onlara yanaştım beraber bir şeyler üretebilir miyiz dedim ama oraya geliriz az sonra ee, ilk önce onların bir parçasıyla başlayalım programa herkes bir Kufuki'yi dinlesin Kufuki Evet e, kimdir? Hatta belki e, hem grupta hem de onların Avrupa turnesini düzenleyen menajerle de konuşuyoruz. Belki Eylül ayında burada misafir etme şansımız olabilir. Ha, şahane. Bunu da söyleyeyim ki hani belki de şey olur. Hani Nasıl evrene... bir şey peki? <gülüyor> böyle e, bir gruptan bahsediyoruz değil mi? Evet, evet, Birden dört, çok kişiden bahsediyoruz dört, dört yani. Dört kişiler. Aha. Dört kişiler. Hatta sahneye yine böyle geleneksel kostümlerle çıkıyorlar. Hmm. Sahne performansları da ayrı bir olay zaten. Ee, bence yani buraya gelsiler izleyenler bayağı severler diye düşünüyorum. Onun için şimdiden hani tohumları ekelim diye evet. önden bir çalalım. Evet. Herkes dinlesen. Evet. Ee, Kufiki'den geliyor. Evet. Kufuki. Kufuki. Evet. Kufuki. E, evet. Parçanın adını bilmiyorum. E, çünkü dosyanın üzerinde de yani bayağı hani Japon alfabesiyle <gülüyor> yazdığı için maalesef e, yani şey nasıl okunduğunu bilmiyorum. Fakat şahaneymiş bir, bir taraftan da böyle bir e, e, e, tuhaf bir şeyleri de var. Böyle bir trans. Evet. Bayağı hipnotik bir, a, bir evet, hali evet. var. E, zaten dediğim gibi e, bayağı geleneksel müzikten Hı -hı. beslendikleri için eee ve ağırlıklı beslendikleri geleneksel müziğin isim Minho. Minho. Ee, evet. Hı hı. Ee, ve o da bayağı aslında hani böyle hipnotik ve trans bir müzik. Ee, işte onu da az önce dediğimiz gibi daha yeni tandanslarla harmanladıkları bir dünyaları var. Sahne şovları da çok güzel. Ve eğer her şey yolunda giderse ve son vardı kendini buraya getirirsek e, aklınızda olur. olsun gelin mutlaka komiserin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, müthişmiş. Bir şey daha söyledin. Ee, bu neo o Neo Mino, evet. ee, akımından yani, bir grup daha var çünkü aslında öyle, evet yani. öyle Hı? adlandırılan e, bir akım şu anda e, Japonya'da. E, bunun kadar şey değil, elektronik değil Hı -hı. E, bahsedeceğim grup. E, ama yan, yanımda parçaları yok dinleyemeyeceğiz. Hı -hı. Ama hani dinleyenler not daha almak isterse e, değil aslında e, ama şey yapıyorlar yine geleneksel e, müziği e, Hı -hı. birazcık daha Latin Amerika esintileriyle Hı -hı. harmanlayan bir grup var. Onlar da Minho Crusaders isimli bir topluluk. Ee, az önceki dinlediğiniz parçayı sevenler varsa bu grubu da e, internetten evet, bir, bir şey yapsınlar, arasınlar, baksınlar. <gülüyor> Onlar da e, oldukça etkileyici ve eğlenceli bir grup. Senin tabii böyle bir şeyin de var. Yani bu e, Japonya ile ilgili siz şeye gittiniz. E, sen, senin bir kaydın da var. Var. E, yayınlanan. Dolayısıyla orada müzik de yaptın sen. Evet. E, ailenle beraber son dört yıl e, her Ocak ayında... Japonya'nın Tokyo'nun yolunu tuttuk. Ee, yani önceden arkadaşlarımız vardı. Hı. Hani e... ilk gittiğimizi hatırlıyorum ben. Böyle evet. bir, bir büyük bir daha henüz gitmeden önceki evet. o <gülüyor> evet, bir heyecanı. heyecanı hatırlıyorum. Sonra giderek orada insanlarla tanıştık oradaki bağlarımız hı. arttı. İşte hani ilk başta gittiğimizde tek bir DJ setti. Ee, sonra o iki DJ sete döndü. İki DJ set artı ailenin sergisine döndü. Hı hı. Sonra iki DJ set ailenin sergisi artı benim konserime döndü. Ee, her sene giderek üstüne yeni arkadaşlar ve yeni etkinlikler ekledik orada. Ee, ve iki sene önce orada verdiğim bir konser vardı. O konserin kayıtları da e, plak olarak yayınlandı. To Sir Live'in Tokyo olarak. Ee, orada da bir hayli şanslıydım. Çünkü Makoto Kubata isimli e, oldukça aslında Japonya'da bilinen ve saygı duyulan bir prodüktör aslında e, benim konserime vesile oldu. O ayarladı konseri. E, konserin kaydını da kendisi yaptı. Ee, ...ve kayıt... ...çok net ve yani o işlerden çok anlamam... ...teknik Hı -hı. dünyadan ama gerçekten... ...hani çok simple... ...iki tane mikrofonla inanılmaz bir kayıt aldı... Ee, ...sonra Mix ve da kendi yaptı... Ee, ...sonra da... ...çok sağ olsun Haluk Damar ki... ...kendisi Hı -hı. daha önceki plakların basan kişi... Hı -hı. E, ...Record Store Journal olarak... ...bunun plak formatında e, yayınladı... ...hala sanırım birkaç kopya kalmış olabilir... ...var birkaç kopya evet. var ortalıkta... Evet. evet. Evet. E, ama e, aslında bu Japonya e, bağlantısıyla program başlamış olmamın bir sebebi var. E, o da bu az önce dinlediğimiz Kufuki ile beraber geçtiğimiz sene bir kayıt yaptım Tokyo'dayken. Hı hı. E, az önce söylüyordum işte gruba yanaştım ya hani DJ'lik yaptık sizin gecelerinizde hı. ama hani daha fazlasını yapabilir miyiz? Hani beraber bir parça yapsak dedim. Onların da çok hoşuna gitti ve geçtiğimiz sene e, onların evine konuk oldum. E, stüdyoları çünkü elemanlarından Ryu'nun evinde. Hı hı. E, ve bir parça kaydettik. E, o parça bir süredir benim evimdeki bilgisayarda duruyordu. Yani nedense bir türlü sıra gelmedi. Ta ki e, bundan birkaç hafta önce o parça kaydedildi bir yıl olduğunu fark edene kadar. Dedim artık zamanı geldi bunu bir şekilde hani... Ee, Gün yüzüne çıkarmak. Evet. Ya ha. biraz işi vardı parça'nın. Çünkü Hı -hı. üzerinden geçilmesi mix, master vesaire gerekiyordu. Ee, o aşamada e, Kadıköy'deki bir stüdyoyla beraber çalıştık. Film e, şey filmdi pardon. E, parça'nın üzerinden geçtik. Mix ve master yapıldı. E, sonra da Berkecan Özcan e, biraz doval ekledi parçanın Hı -hı. üstüne. Ve son haline getirdik gibi. E, o parçayı da bu akşam çalmak isterim. ilk defa e, hani göreceye çıksın bakalım. Aa, şahane. Orada kaydedilen. Evet. Daha doğrusu tohumu orada atılan değil evet, mi? Evet. Ondan sonra burada master giren Berkecan'ın da vurmalıya girdiği. Evet aynen öyle. Bir kayıt. Evet. E, Kufuki dört e, kişi onlar hep farklı enstrümanlar çaldılar. E, parçada Japon flüt duyacaksınız. Vokal var. E, Moog var. E, ben varım. E, bir de Berkecan Özcan'ın e, Dobulları var. Dobulları var. Evet. Ee, i̇lk dinleyelim. defa Evet evet ilk defa Hı -hı. yani ben Hı -hı. de bu arada Hı -hı. son halini bir dün sabah dinledim bir de şimdi <gülüyor> dinleyeceğim. Ee, bu arada az önce dinlediğiniz parçayla bambaşka. Ee, çünkü az önce dinlediğimiz parça birazcık daha upbeat ve yüksekti. Hı -hı. Bu bayağı daha hani atmosferik, Hı -hı. Ee, yavaş, dingin bir parça. Biraz daha deneysel anları da var. Ee, Bakalım yani grubu soktuğum hale ben de çok emin değilim hala. <gülüyor> Bakalım. Dinliyoruz <gülüyor> evet. o zaman. Allah'a Evet, yani. Evet, ee, parçanın ismi ne? Premier. Parçanın F ismi var mı? Parçanın ismi daha yok. Daha ha, yok. Evet et. Evet. Tamam. Yani, güzel. İlk defa. Evet evet. Yani daha parçanın Çaldım. ismine dahi karar verilmedi. Ee, dediğim ah. gibi daha hani fırından iki gün önce çıktı. Çıktı. Evet. Ee, Kadıköy'de, Studio Vibe'de. E şey yapıldı, yapıldı, hı hı. E, masteringinde e, Görkem Karıbulağk yaptı, e, doblarda Berke Can Özcan hı. vardı, hı hı. E, diğer her şeyde ben hariç e, kufükiydi. Kufuki, evet. Tamam. E, 2018 Ocağında Tokyo'da kaydedildi. Evet. Öyle. 2018 Ocak bir yıl önce. Evet. Aha, Aynı olmuş bir şey. Evet. Öyle. Evet ve ilk defa da aslında gün yüzüne çıktı ve burada çaldık. Evet. Ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. Ama hmm. hani bir süre sonra yakın Yayınladın bir zamanda. zaten? Evet doğru. Şu an bayağı <gülüyor> yayınlanmış Dünya zaten. böyle bir dünya. Evet, <gülüyor> doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Yani iş birlikleri ve Hı -hı. hani collaboration'lar. Collaboration. Ee, evet. Demişken oradan başladık. <gülüyor> ee, çünkü son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran şey bu parçayı tekrar hayata e, getirmekti. Ama e, yine... Bundan birkaç hafta önce çünkü çok konser vermiyorum ama Burak da beraber bir konser verdik. Burak Malçok'u bilenler bilir, bilmeyenler için kendisi Hı -hı. usta bir neyzendir. Ki böyle dediğimi duysa bana kızar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ustaya mı <gülüyor> neyzene mi? Ustaya. Neyzene de kızabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mercan değil de çalışıyor ama bir yandan da kendi çalışmaları da var. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka dinleyin, gülüm. Sanırım bir buçuk yıl önce kadar kendi solo albümünü de yayınladı. Çok da güzel bir albümdür. Ee, bir süredir Burak'la hani beraber neler yapabiliriz üzerine konuşuyorduk. Bundan üç sene önce Kapadoks Festivalinde tanışmıştık. Ee, nihayetinde bundan birkaç hafta önce beraber bir konser verdik. Ben onun bazı parçalarını eşlik ettim. O benim bazı parçalarıma eşlik etti ve bundan çok keyif aldık ve devamlı getirmeyi de düşünüyoruz. E, o konserde Aylin de e, Aylin Günçor'de e, görsellerle bize eşlik etti. E, ama ondan birkaç sene önce benim hali hazırda olan bir parçama Burak e, bir gün sürprizdi aslında. Böyle bir sabah kalktım Melikutan'a baktım. Hani Burak abi ben bu parçayı çok sevdim ve üzerine Kendi üfledim dedi. Hı -hı. E, ortaya çıkan sonuç bence harika ve bu arada bu versiyonda parçanı daha önce hiç paylaşmadım. Hı -hı. Ee, dolayısıyla onu çalmak da çok isterim az önceki bu üstüne üflediği senin habersiz evet, olduğun evet. parçadan Evet, evet. Tonight Calcadonia Weeps isimli parça Hı -hı. benim ilk albümden e, 2011 Hı -hı. tarihli albümden aslında parça ama bu versiyonu e, 2015 ya da 2014 tarihli olsa gerek e, o parçayı dinleyebiliriz şimdi diye düşünüyorum ne dersin? üzerinde evet. üflediği evet evet Evet, e, sen söyle Hakan istersen ben sonra da bir programı güncelleyeyim diyor ya ben... <gülüyor> <gülüyor> e, Tusu ve e, Burak mal çokdu. Evet. Tusu diye e, evet. telaffuz ediyorsun çünkü senin parçandı ve Burak mal çok bunun üzerine. Evet, parça güncelledi diye, güncelledi. Modifiye etti diye. Modifiye etti. Evet. Evet. Sana, <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, de bana bir, bir sürpriz yapmış Buna birkaç yıl önce ee, ya bu parça böyle bir şey yaptım diyerek, Hı -hı. yani o zamandan beri e, ki bu parçam versiyonuna aşığım gerçekten, çok beğeniyorum. Hı -hı. Ee, bir şekilde o da yayınlanmayı bekliyordu. Ee, bu akşama e, nasıl? nasıl ]miş? ]miş? Evet, yanımda getirdim. Ee, Onu da yakın bir zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Burak'la da konuşuyorduk ve dediğim gibi bundan bir süre önce beraber bir konser verdik. Devamında getirmeyi düşünüyoruz. Ee, ayrıca kendisinin işlerini daha önce dinlemediyseniz mutlaka e, Burak Malçok diye yazın, bulun ve dinleyin. Hı. Çünkü kendi Şarif. besteleri de müthiş gerçekten de. Evet. Ee, canlı yayındayız. Açık Radyo Atapot'un Bahçesi 94.9 ee, Hakan'la. ...Hakan Dedeoğlu ile Cemiz, Hakan Dedeoğlu ile beraberiz. E, TÜS'ü... ...ama onun evveli de var aslında yani. Böyle bir, e, evet. Farklı... Farklı bir şeyleri ama... Farklı zaman e, dilimlerinde farklı Şimdi gruplar. Ne çalacağız bilmiyorum ama lafı... E, ...bir yere saplayıp ondan sonra... oradan de çıkmak da istemiyorum açıkçası Hı -hı. ama... E, ...mesela ne var sırada? Ya dinleyeceğiniz parça olarak mı yoksa... ...diğineceğiniz parça olarak. E, ya aslında şey hani gecenin teması Hı -hı. diyelim. ben yani öyle bir tema e, düşündüm çünkü. Hani işbirlikleri güzeldir. Gerçekten beraber bir şey yani. üretmek Kesin. güzeldir. Sadece bir grup olarak değil ama hani bir grubun e, başkasını dahil etmesi ya da dağılıp başka bir şeyler Hı -hı. üretmesi aslında oldukça heyecan verici bir şey bence. E, dolayısıyla bugün aslında hep yanımda öyle parçalar. Bir kolay bir şey değil biliyor musun? Değil. Aslında. Evet. evet. Yani çünkü yani... Her baba harcı değildi yani hakikaten. Yani bu anlamında da. Yani hem o hem de bir yandan da gerçekten... ...niyet önemli. Bir yandan da kimya... ...önemli. Aslında Herkesin... kastım... ...aslında müzikal şey değil de... ...şey olarak diyorum... ...hani... E e e ego, yani ...ego olaraktan bahsediyorum. Evet, evet. Ee, dolayısıyla bazı birliktelikler... ...yani her zaman iyi sonuç... ...vermeyebiliyor. Hı -hı. Ee, ama benim... ...çok keyif aldığım bir şey ve daha fazla yapmak istedim de... ...bir şey gerçekten de... Ee... Dolayısıyla sıradaki parça benim ikinci albümden bir parça. Hı -hı. Ee, çok sevdiğim ve çok önem verdiğim bir müzisyen... Carla ee, Bozulic ile Hı -hı. beraber yaptığımız bir parça. Ee, yine o vokalleriyle katkıda bulundu. Ve aslında benim hani enstrumental olarak beslediğim bir parçaydı. Ve ben bunun üzerine vokal yapacağım dediği zaman... Durdum. Şey dedim yani hani... Okay. ...hatta hani ailede bir şey demiştim... ...yani ne yapacak ki? <gülüyor> <gülüyor> hani imkanı yok. Ne çıkabilir ki buradan? Hani hatta sonra acaba nasıl diyeceğiz yani... ...yani olmadığı kullanamayacağını... Peki vokalden kastı ne? Söz de onda olmak üzere değil mi? Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> ee, hani tamamen ona... Bağırdı. Sen ne diyeceğini de bilmiyorsun bir taraftan. Yani vokal evet. bir taraftan... Bir... Ha, evet. ...sözü de bilmiyorsun. Evet. Ama inanılmaz bir iş çıkarttı... ...ve hani ortaya çıkan sonuç... ...gerçekten... Ee, ...hani benim kendi diskografim içerisinde... Beni en çok etkileyen şeylerden biri oldu aslında. Ee, dolayısıyla onu da bu akşam çalmak isterim. Bu kayıtta aynı zamanda Şahsat İsmail de vardı. Evet. E, iyi hatırladın ve iyi hatırlattın. E, aslında Şahsat İsmail'in yol açtığı bir albüm bu. Hı -hı. Benim ikinci albüm. E, kendisiyle yine Karlı Bozul vesilesiyle tanışmıştık. E, çok şanslıyım ki tanıştıktan birkaç gün sonra dönüp sen bir albüm daha kaydedeceksen onu gelip ben kaydedeceğim. Prodüktörü ben ha. alacağım. Albümde ben basacağım demişti. Ee, ben de tabii ki buna itiraz etmedim. Hatta sonra... E, ...tayfalara şey de ekledi. E, Gida Valtistop de Vast. ekledi. E, i̇kisi beraber... ...albümde kaydettiler. Albümde yer aldılar. E, hem şazat bazı parçalarda... ...MOOG çaldı. Hmm. E, Bas ve Dovul çaldı. E, Gida da bazı parçalara vokal e, ve cellosuyla Hı. eşlik etti. Hatta bundan sonraki parçada Gide'nin vokal yaptığı bir Hı. parça var. E, i̇şte bu albümdeki iki, iki, ikinci albüm HMS Angora ismini taşıyan e, parçalardan bir de işte Carla Bozul için vokalleriyle eşlik ettiği parçaydı. Onu özellikle hatırlamak ve çalmak istedim bu akşam. Onu, Onu dinliyoruz. Ben... Hakan Dedeoğlu, James Hakan Tisu ve e, Karla Bozeliç beraberdi. Evet. E, vokaliyle beraber. E, i̇kinci kayıt. İkinci kayıt diyebilir miyiz? İkinci uzun çalır aslında. Evet. Aynı öyle. Evet. Çünkü e, bir, iki, üç, üç. E, üç albüm. Üç albüm var. Evet. Bir de işte bu Live in Tokyo. Live in Tokyo var. var. Bir de var. Bir, bir, bir, bir, bir EP de var. Evet. Aralarda böyle single e, gibi. Bir de aslında soundtrack var. Camp, e, evet. evet. Aa, öyle muhtelif takım şeyler var. Var. Ee, bol bol. Yavaş yavaş biriktiriyoruz. biriktiriyorsun evet. evet. Evet. Güzel. Bence öyle birikiyor zaten. Ee, peki. E, şimdi en son e, onu e, aslında hem telaffuz etmekte de ben üçteki elbim. 2019'dayız. Biz 2017. Son kaydın senin. Şu saydıklarımızın dışında. Evet. Albüm olarak. Ee, ve bunlar gene tek kalem yani ikinci albümde aslında Karel Özeliç ve Şazat İsmail'in bir parçada Erol Arman'ın evet olduğu bir kayıt O şey ikinci albümde. Ha, üçüncü evet. albümde pardon. Bir, bu peki şeyde projeksiyon olarak yani albüm olarak bir şey var mı yoksa bu kolaplar devam mı ediyor mesela? Ee, yani önümüzdeki zamanda yani bu yıl içerisinde aslında 4. albümü kaydedeceğim. Hı hı. E, orada da yani daha hani çok net bir şeyler olmasa da tabii ki hani şeyleri devam ettirmek istiyorum birliktelikleri hı hı. E, ama bakalım hani çok net olan bir şey yok e, şu anda Murat Erterle e, bir denememiz ve niyetimiz var hı hı. E, ama dediğim gibi şu an hani her şeyi zamana yayılı e, bir de maalesef tabii hepimizin kendi hayatı var hani <gülüyor> evet. müzik benim e, tüm zamanlı işim değil. Dolayısıyla hani biraz yer açmam gereken bir dünya. Hı hı. E, zamanla bakalım hani albüm ne zaman kaydedilir, ne zaman biter bilmiyorum. Ama aynı niyetler devam edecektir. Yani bu solo bir albümden bahsediyoruz. Murat'la beraber mi yoksa hani bir... bir, bir, bir Yok şey hani var yeni, var. yeni albümdeki parçalardan birini Murat'la beraber... Tamam, Murat da var. Evet hı hı. evet. Tamam. Gibi niyetimiz var. Şahane bir e, hikaye olabilir yani. Size. Evet. Diyor, zaten bir deneme yaptık da bakalım. Öyle mi? Evet Aha. devamı ne zaman gelecek bakalım. Onu da heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan tabii şeyler de devam ediyor. Yani onu anmakta fayda var. Bence fayda var. Zor zamanlar. Hani bir bina me evet. devam ediyor. Bant. Devam büyük ediyor. Büyük bir ısrar ve inatla evet. ve iyi bir şekilde devam ediyor. <gülüyor> ve o yılmamak ve o inat aslında onu başka bir hale getiriyor. Evet. Sürekli daha iyi bir hale getiriyor. Ee, yurt dışında bir takım şeyler var. Değil mi? Gidip geldiniz. Evet. Yani ailenle beraber ve tabii ki bütün ekip olarak aslında hani hem e, bant işleri ve bantın çevresinde gelişen e, projeler ve etkinliklerle oldukça haşır neşiriz. Az önce söylediğim gibi tabii ki hani Kadıköy'deki Hı. etkinlik e, alanımız diyelim binada bantmak havuzda e, çok fazla iş yapıyoruz. Bunlar aslında bizi besleyen doyuran ve yoran işler. <gülüyor> Bayağı zaman alıyor çünkü. Yani e, hatta şu anda e, dinleyenlerin de hani kulağın küpe olsun e, akıllarını yazsınlar takvimlerine not alsınlar. Sadi Günan'ın sergisi var şu anda mekanda. Hmm, başlayan, evet, e, yani. e, i̇nanılmaz bir sergi. E, çok güzel işler var. E, mutlaka henüz görmediyseniz ne girin, zamana kadar? Görün. E, Mart sonuna kadar galiba. Yani tam hmm. tayin hatırlamakla tamam. beraber 25 Mart civarına kadar hmm, açık Ay sergi. sonuna kadar falan açık evet. yani. Tabii sergilerin yanı sıra bir sürü hani konser vesaire Hı. de oluyor mekanda. Tüm bunların programlaması vesaire bayağı zaman alıyor. Bir de tabii ki bir yandan dergi, içerik gibi bir dünyada yuvarlanıp gidiyoruz. Yandan müzik yapmak çok kolay olmuyor. Ee, ama inat, inatı devam böyle. hani. Peki bu şeyle yine onu soracağım Hakan sana aslında. Yani abimle dinlerken bu yani yakın zamanda dinlerken bir 10-15 gündür. Yani daha önce dinlemediğimden değil de daha başka türlü hani konuşacağız diye ee, senin böyle bir, bir enstrümanınla bir ilişkin var ama bir taraftan da böyle sözü e, kenara koyduğum bir durum var ee, ama hani sözel gruplarla ve müzisyenlerle ve kendi eski gruplarınla evet. e, e, böyle söz ağırlıklı ama orada hani sen hep böyle bir daha mütevazı geride enstrümanınla e, baş başa bir hal çizerdin şeyin vardı profilim vardı Onunla ilgili bir şeyim var mı mesela ben <gülüyor> sözde diyeyim onu bir yere bağlamak istiyorum da o yüzden söylüyorum evet. yani bunu sıkıştırmak anlamında değil. Şey vokal yapma anlamında mı diyorsun? Vokal anlamında evet evet, evet. yani hani e... yani aslında vokal... sözlemek anlamında. Evet, yani vokal yapmayı uzun süre önce bıraktım gibi hatta geçenlerde hmm. ailenin de konuşuyorduk. Ee, bu arada Aylin'le tekrar anayım çünkü aslında TUSU'nun e, hani collaboration diyorsak Hı -hı. eğer bu akşam son zamanlarda beni kurtaran kişidir şey anlamında e, live canlı anlamında çünkü canlı performansları çok gerilen biriyim. E, nihayetinde Aylin'le beraber çalışmaya başladık ve görseller yapıyor bana. Bu arada bütün Hı -hı. albüm kapaklarım da ona aittir. Evet. Hem fotoğrafları hem de e, tasarımı. Evet. Neyse geçenlerde Aynen konuştuk da şeydi yani hani niye vokal yapmıyorsun artık Aynen şey? evet Hı -hı. yani eskiden çok yapardım artık Hı -hı. yapmıyorum ee, bilmiyorum o zor geliyor yani eskiden İngilizce sözlü vokal Hı -hı. yapıyordum çok fazla ee, hatta günün son parçası olarak hazırladığım ya da kenarda tuttuğum Hı -hı. bir oak parçası var ee, eskiden oak diye bir grubum vardı. Evet. ...Mikai Çınar, Ekin Sanat'ın... ...hatta bir noktada Taylan Turan ve Berna Gül'ün de dahil olduğu... ...orada İngilizce sözlü... ...vokaller vesaire... Hı -hı. ...çok daha fazlaydı. Bilmiyorum yavaş yavaş... ...vokaller ve lirikler... ...müziğimi terk etti. Yani sanki... ...hani parçaya verdiğim tek bir isim... ...ve hani... E, tınıların kendisi... ...şu an yeterli gibi Hı -hı. hissediyorum. Böyle bir gerek yok gibi. E, onun için... Bilmiyorum. Ee, bu aslında şundan sebep. Yani e, şunu demek istedim. E, parçalarının isimleri var bir takım. Evet. Bütün yani kayıtlarında albüm demeyelim. Bütün kayıtlarda bir isimler var. Ve onların hepsi aslında bütün şarkının öylesine sözünü oluşturuyor ki. Yani bir kelime veya iki kelime, üç kelime evet. her neyse. Bunların hepsi aslında içeriyor onun hepsini. So, ben çünkü düşünüyordum. Ya bunun sözü ne olur ya da hani... Hı hı. E, ...Tusun'un müziğinin üzerine... ...şöyle şöyle şöyle sözler gidebilirim... ...aa bir dakika parçanın ismi zaten... ...buna yetiyor. Evet. Bu arada yani. şey, şey de söyleyeyim, ekledim yani... ...gerçekten de e, parça isimlerini... ...bulmak için baya mesai harcıyorum. Aslında hepsinin o bir şeyi ya. var, bir Hı -hı. hikayesi... Hı -hı. E, ...benim için... ...bir anlamı... ...bir şifresi vesaire Hı -hı. var. Hani her parça için... ...olmasa da çoğu için var... Ve ee, onlar için az önce dediğim gibi bayağı mesai harcıyorum, düşünüyorum, notlar alıyorum. Son haline getirmeden önce e, üstünden geçiyorum tekrar. E, ve belki de senin de dediğin gibi aslında vokallerin ve liriklerin olmadığı bir yerde o görevi parçanın ismi üstleniyor. Dolayısıyla hı hı. onun için o kadar düşünüyorum üstüne. Evet mesela kaptan zaman kendi başına bütün parçanın yeterli sözü. Evet. Bu arada orada... Kaptan ne olduğunu Z bilmiyorum bu arada. <gülüyor> kaptan Zaman demişken yine e, topu Aileen'e atmak lazım. Çünkü Kaptan Zaman e, biraz Aileen'in e, bir şeydir, <gülüyor> lafıdır yani. Ama Aileen'e yaşadığımız bir sürü şeyi gerçekten güzel özetleyen bir şey. Hı -hı. İkimiz içindi. E, dolayısıyla çok, bir, de bir yandan da çok sevdiğim iki kelime yani. Ve bir araya geldikleri zaman da harika tınlıyorlar. E, bir de Aileen'le beraber bir grubumuz da vardı. Yani hiç ifşa etmediğimiz böyle beraber müzik yaptığımız ismi Kaptan Zaman'dı. Hı -hı. Ee, sonra bir gün böyle Kadıköy, Karaköy hattında vapurdayken Aha. bu Haydarpaşa demeli böyle büyük bir yük gemisi gördük. Hı. Ve geminin ismi kaptan zamanında. Evet. <gülüyor> böyle baya. Baya da böyle bir silint falan da şey yapar hep. Aa, düşündürür yani. 90'lar başı. Parça şey parça isimleri mi? Ya işte Captain yani o evet. şey hikaye Sen hani böyle santla ve şeyle. Ya yani böyle bir deniz. Bir evet. su. Evet, yani evet. hep o. Ya zaten, kaptan zaten ismi yani düzde dolayısıyla e, yani demin söylediğim hani bu niye sözü yok anlamında bir soru değildi aslında aha, aha. Yani birazcık hani böyle e, dökünmeye... yok evet, şey dediğin doğru yani evet, neden sözleri yok hmm. değil ama hani parça isimleri benim için çok önemli hmm. ee, yani en az müziğin kendisi kadar kıymetliler gerçekten de hatta geçenlerde şeyi hatırladım yıllar önce lisedeyken e, bir arkadaşım gitar çalan bir arkadaşımla hmm. Yolda yürürken böyle muhabbet ediyorduk. Ve o böyle gitar müziğini çok severdi. Ama böyle hani Hı -hı. progresif gitar müziği falan filan. Hı -hı. Ve hani enstrümantal Hı -hı. Hı -hı. Evet evet. Hı -hı. Steve Vai, işte Momstein falan gibi Hı -hı. E, isimleri çok severdi. Ben de böyle hani yani çok manasız enstrümantal müzik yapmak. Burada arada lisede yani. <gülüyor> <gülüyor> ben ben değilim o yani. Hani öyle bir parçaya nasıl isim verebilirsin ki? Muhtemelen elif sallıyor falan diye böyle hani bayağı onu yerdiğimi hatırladım. Sonra kendinden utandım böyle o zamanki halimden. Ee, çünkü aynı şey şimdi ben yapıyorum. Virtüoiste değil ama hani e, enstrümantal parçaları isim vermeye bayağı yapıyorum yani. Gibi <gülüyor> bir dünya. Ama onun altı vardır yani. Dolayısıyla orada sen hani Nuk otarırken muhtemelen o e, ismi de yapışır ya da bir şey vardır. Çünkü çok e, e, müzikle beraber ismi ya da belki çok dinlediğimiz için ya da belki ben seni ha. tanıdığım için e, çok çakıştırıyorum onları. Hiçbir zaman ...birbirinden kopmuyor. Evet. Bir taraftan da... ...şöyle bir şey de olabilir aslında... ...oradaki e, isimler... ...ve müziklerin o kadar birbirine... ...ilişkilenmesi... E, ...ortak bir noktasının olmamasından kaynaklı da... ...olabilir. Şundan bahsediyorum çünkü... ...senin müziğin bana hiç... E, ...böyle bir herhangi bir yere saplanmış gibi... ...gelmiyor. Hı -hı. Yani hani iki tane... ...şey var çünkü. E, kulvar var... diyeyim. hani... E, ya ...memleket ya da şey üzerinden. Bir tanesi... E, bu coğrafya ve e, kulak alışkanlığı üzerine çalışan Hı -hı. bir diğeri de daha imitasyon başka bir yere evet. e, öykünen diyelim. Bunların ikisinin içerisinde de değil mesela. Hı -hı. Ee, yani e, üreten e, olarak şu... tabii şey yapmak çok zor. Hani buna e, hani ben tespit yapamam kendi Hı -hı. yaptığım müzeye dair. Ama sen öyle düşünüyorsan... Yani o biraz yani şey gibi yani. geliyor. Mesela hani biraz da kendi formasyonun içerisinde nowhere, alan diye bir şey var. <gülüyor> Hiçbir yere tabi değildir o. Ha. Ama bir sürü şeyi barındırır işte. Her yerden bir yerler gelir. Bir şey kokuları taşır. E, kokuları gönderir ya. Ha. Yani orada bir yerde. E, <gülüyor> ondan bahsediyorum ha. aslında. Ne güzel. Ne çalacağız? Ee, aslında alümlerde yer almayan e, bir parça... E, i̇kinci albümü kaydederken kaydın son günü bir anda ortaya çıkan bir parça bu. E, albüme dahil etmedik. Ama sonra Bandcamp sayfama e, Hı -hı. sanki bir single gibi yükledim bu parçayı. isteyenler oradan da dinleyebilirler parçayı. E, Gide Bartistot Dir ile beraber Hı -hı. E, o vokallerde var parçada. Şazad'da e, Klavye Moog çaldı. E, parçanın ismi I'm a Miles Güda, Away. bu arada Müm'un... Evet. Müzisyenlerinden biri. Onu evet, da onu da, onu da, da fayda ha. var. Ee, Gida e, ki bu arada İstanbul'da birçok kez çaldı. Hem Hı -hı. solo olarak hem e, Müm'le beraber hem de başka müzisyenlerle Hı -hı. beraber. Ee, az önce e, geçtiğimiz dakikalarda söylediğimiz üzere benim ikinci harbimde aktif olarak yer aldı. Ee, bu parçada da vokaller kendisine ait. Evet. Dinleyin. Thank you. Evet. Konuşuyorduk biz ha kanı hararetli hararetli <de. gülüyor> Daldık, daldık. Ee, Gündelik evet, Parçanın ismi? I'm a Miles Away hmm. ee, İkinci albümün kayıtları hmm. sırasında ortaya çıkmış Olan ha, Evet, Bakalili. Ama e, ikinci albümü dahil edilmeyen Bir hmm. parçaydı bu hmm. ee, Benim TUSU'nun e, Bandcamp sayfasında da var hmm. e, Bandcamp sayfasını da söyleyeyim TUSU yani T-S-U M-A-N M-A-N Süper. Peki bu, bu e, be, e, şeye girenler e, muhtelif sanal mecralarda olanların hepsini böyle hani vardır ya o B-Side, Caatçurt falan filan. Evet. Onun içerisinde e, barındırmak fena olmayabilir Hakan. Evet yani işte o da planlardan biri aslında. Hı -hı. E, yani albüm yapmak bir şey ama yani evet. sürekli insan üretiyor aslında ve ürettiğin her şeyi albümüne koymuyorsun. Ee, dışarıda kalan bazı şeyler oluyor onları paketleyip Hı. de sunmak istiyorsun ya da işte belki yani bazen Gerçi böyle vesile oluyor. şu andaki zaman yani şu zaman onların hepsini veriyor Allah'ta evet. yani hani dolayısıyla hani öyle parça parça kalanları da gün yüzüne çıkarmak için e, muhtelif mecralarda var. Var yani işte ama. Artık albüm ve benzeri şeyleri evet, yapmak. Evet ama biraz de... şeyde de fayda var yani. hani Yerleyip e... toplamakta. Evet. Sakin olmakta. Bence, yani abi hani internete her şeyi yükleyebiliyorsun diye her şeyi paylaşman gerektiğin tabii, tabii, tabii. anlamına gelmiyor bu. Bence de. Ee, ve bu arada bu her şey için geçerli. Ben zaten Sadece geçmişte kalanlar için... anlamında diyorum. Evet. Yani böyle bir şey yapılmış olan bir takım şeyleri. Gerçi evet. koymuşsun işte band Evet tamam ama bence her parçanın Hı. zamanı oluyor. Ben de zamanlarını Hı. bekliyorum. Zamanı gelince yüklüyorum. Paylaşıyorum. Bu mesela. faş etme konusunda benim de ciddi itirazım Hı. var yani. Hani böyle bir e, her çıktığın şeyi her sabahın akşamdan yapıp sabahında ortalığa atmakla evet. ilgili bir ciddi bir mesele var yani. Evet. bir üzerine yatmak, evet. bir evet. beklemek. tabi Bir dinlemek gerekiyor yani. <gülüyor> e, zaman bunun için var. Var. <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Güzel. Ne, e, ne yapalım? Programın sonuna doğru geliyoruz. Son bir parçamız kaldı aslında. o, o e, e, Evet, eski eski bir kayıt çalmak istiyorum orada. Evet, evet, eski kayıt. Oak, ricoche'dan önceydi. Ee, ya da eş zamanlı mıydı? Aslında yani Ricochet'den bir tık önceydi. Sonra Hı -hı. eş zamanlı devam etti. Devam etti değil mi? Ee, o çok aslında kabuk değiştirdi. Bir ara benim tek başıma evde yaptığım Doğru, payıplardı. Şeyde. Sonra Ekim ve Mikail'le devam ettik. Ee, sonra Berna Göl ve Taylan Turan Hı -hı. eklendi. Bir ara beş kişiydik. Ee, aynı yıllarda de devam etti. Ee, Peot'e'den albümümüz çıktı The Burning One Doğru. vesaire. Onlar da başka bir dönemdi bu arada. Yani şimdi düşünüyorum da gerçekten aslında hani İstanbul'daki, Türkiye'deki müzik piyasası, underground müzik piyasası diye 2000 bayağı 2000'lerin başı değişti. mıydı bunlar? Evet 2000'lerin sonuydu. E, pardon evet 2000'lerin sonu, 2000 sonuydı. E, ve bayağı bir değişti gerçekten. Hı -hı. İyi anlamda bu arada. E, hani Hı -hı. underground dediğimiz şey aslında artık o kadar yeraltı değil. Değil. E, gibi bilmiyorum yani o zaten programın sonuna gelir şimdi bayağı uzun muhabbet olurdu Oraya ama bu iyi bir konu yalnız bunu evet. laflayalım yani, yani müzik evet ama bir taraftan bu e, mekan zaman evet. ve bunun içerisindeki o müzikal süreç İstanbul ile Türkiye e, özelinde Tabii. laflanabilir evet çünkü 2000'lerdeki hani e, müzik sahnesiyle 2010'lardaki müzik sahnesi arasında çok ciddi bir fark var bunun çok, belli sebepleri çok. var hem üretim hem de dış etkenler anlamında. Ve bence de hani bu konuda konuşulacak çok şey var çok aslında. Var. Ama var. şimdi saate baktığım zaman aslında programın bitmesine dört dakika kaldığını görüyorum. Parça çalacağız. Parça evet. çalacağız Dolayısıyla Lafı sonraya bırakacağız. Evet, evet. Ee, Biz seninle dışarıda konuşuruz. Oke <gülüyor> e... Hakan. Ee, şimdi anons edeceksin sen ama. Evet. Ee, Hakan Dedeoğlu canlı yayınladık. Atatürk'ün bahçesi. 94.9 açık radyo. Bir dahaki sefere Aylin Güngör'ü de e, dahil edip ha evet, olur mu? Çünkü ben şey merak de değil, ben ediyordum da. Ailini direkt alınsa beni <gülüyor> Hayır, hakikaten buradaki o hani görsel ve o ilişkiyi de çok merak ediyordum evet. ayrı konu ama konuşuruz bir ayrı. Ona da bin selam buradan. Sağ olsun. Evet. Ee, çok teşekkür İyi ederim. İyi geldin. Sağ ol. Ee, güzel oldu. Evet e, dinleyeceğimiz parça aslında e, bundan sonraki programa bir selam niteliğinde. E, çünkü dinleyeceğimiz program e, a, pro, şey e, parça. parça. Parçanın ismi High Times. Benim eski grubum. bir e, parça. E, parçada Ekin Sanayç ve Mikael Çınar da var Hı -hı. benim dışında Ve bu parça yıllar önce bir Ay Palas programında kaydedildi. E, programa konuk olmuştuk. E, ve programda bazı parçalarımızı icra etmiştik. Ha. Geçenlerde bu arada hatta e, Aylin'in Aylin bilgisayarında bir şeyler arıyorduk böyle. Hatırlamıyorum. Bir dosya ismi yazdı sonra bu çıktı ve bir dakika derken. Ne parçanın... bilgisayarmış. <gülüyor> evet bu arada yani bilgisayarında yok yok. E, ama parçanın kaydı harika bu arada. Hani dönemki mikrofonlara da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradan şey, selam. Elma dağı <gülüyor> mı? Evet evet. Üftade. Baya baya eski bir kayıt hmm. yani. E, kayının kalitesi çok iyi. Biz de fena çalmamışız. Tolga da iyi yapmış bizi ağırlayarak. <gülüyor> e, neyse o zamandan beri bir parçayı dinleyip duruyorum böyle. Çok da hoşuma gidiyor. E, o parçayla bitirebiliriz programı. Süper. Sağ ol. İyi ki geldin. Hoşçakalın. İyi geceler. Evet.